533. konu, Eşabın Tebük savaşında infakta bulunmaları, Hazreti Peygamber Müslümanları cihada teşvik edip onlara sadaka vermelerini emretti, Müslümanlar güçleri yettiğince infakta bulundular, ancak ilk sadakayı getiren Ebu Bekir Sıddiq olmuştur, o tüm malı olan 4000 dirhemi verdi, bunun üzerine Hazreti Peygamber ona ailesi için bir şey bırakıp bırakmadığını sordu, o da Allah ve Rasulünü bıraktım, dedi, daha sonra da Hazreti Ömer malının yarısını getirdi. Hazreti Peygamber ona da, ailene bir şey bıraktın mı, diye sordu. O ise, evet, malımın yarısını getirdim, diğer yarısını ise onlara bıraktım, dedi. Sonra Hazreti Ebu Bekir'in malının tamamını getirdiğini işitince de, onunla yarıştığımız bütün hayır işlerinde o beni geçmiştir, dedi. Abbas bin Abdülmuttalib ile Talha bin da sadakalarını getirdiler. Bunlardan sonra da Abdurrahman bin Avef 200 ukiye verdi. Saad bin Ubade ile Muhammed bin Mesleme'de Hazreti Peygamber'e mal getirdiler. Asım bin Adi 90 deve yükü hurma getirdi. Hazreti Osman ise ordunun üçte birisini teçhiz eyledi. Bu şekilde Hazreti Osman herkesten fazla infakta bulunmuş oldu. Hatta onun yardımından sonra ordunun hiçbir ihtiyacı kalmamıştır denilse yalan olmazdı. Çünkü çuval dikmek için kullanılan çuvaldız ve bizlere varıncaya kadar temin etmişti, o gün Hz. Peygamber onun hakkında şöyle demişti, Osman bundan sonra ne yapsa kendisine zarar vermez, Hz. Peygamber Müslümanların zenginlerini hayra ve iyiliğe teşvik ettiler, onlar da bu hususta yalnızca Allah'ın rızasını ettiler. Bunların dışında durumu en zayıf olanları bile bir deve getiriyor, bunu iki kişiye vererek, bu ikinize aittir, artık nöbetleşe binersiniz, diyorlardı. Bazıları da bir fakirin tüm masraflarını kendi üzerine alıyordu. Hatta kadınlar bile güçleri oranında bu hayır yarışında yerlerini alıyorlardı. Bakınız bu hususta Ümmü Sinan el-Estemi'ye neler anlatıyor. Hazreti Ayşe'nin evinde, Hazreti Peygamber'in önüne serilmiş bir yaygı gördüm, Üzeri Müslüman kadınların bu gaz ve için hediye etmiş oldukları eşyalarla doluydu. Bunlar arasında fil dişinden ve altından yapılmış bilezikler, halhallar, küpeler ve yüzükler görülüyordu. Halbuki halk o sıralarda büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Çünkü mevsim henüz meyvelerin yetişme mevsimiydi. Hava çok sıcak olup halk gölgeliklerden çıkmak istemiyordu. İnsanlar bu savaşa yanaşmıyor ve buna can-u gönülden razı olamıyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber işe el koydu ve meseleye ciddiyetle eğildi, ordugahını seniyet Veda denilen yere kurdurdu, halk isimlerinin yazılamayacağı kadar çoktu, bu yüzden de yazmak mümkün olmadı, eğer haklarında vahiy inmesi korkusu olmasaydı birçok kişinin kaçıp gizlenmesi oldukça kolaydı, Hazreti Peygamber bütün hazırlıkları tamamlayıp ordusuyla birlikte yola çıktılar. Siba, bin Urfut'a el-Gıfari'yi, bir rivayete göre de Muhan'ım, bin Mesleme'yi, de Medine'de vekil olarak bıraktılar. Hazreti Peygamber yola çıkmadan önce Müslümanlara, yanınıza çok sayıda ayakkabı alınız, çünkü insan ayağında ayakkabı olduğu sürece yaya sayılmaz, buyurdular.